să-nspuni n-aioc când seavi să-măi șoară hanın beyanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencoğlu <gülüyor> Dostlar hepinize merhabalar. Mamer Ketencoğlu ben. Sevgiler saygılar gönderiyorum hepinize. 94.9 Açık Radyo'da Tuna'nın biri yanındasınız. Ee, geçen hafta son dönemde elime geçen Ukrayna hazinesinden bahsettim sizlere ve bu hazineden küçük bir e, kesit, küçük, küçük bir demet paylaştım. Ve bu hafta da süzdüreceğimizi söyledim bu e, demeti paylaşmaya. Ee, ne ile başladık? Aslında geçen haftada bir parça dinlediğimiz bir toplulukla ama başka bir albüm. Ee, geçen hafta şarkıcı Maria Stavjuka eşlik ediyordu bu topluluk. Ee, bugün kendi başına çıkardıkları yani topluluğun kendi adına yayınlanan 3 albümden ikincisini dinliyoruz. Kimdir bu topluluk? Ukrayna Devlet Bandura topluluğu. Bandura dediğimiz zaman Ukrayna şehir şarkılarının romanslarının, romanslarının icrasında karşımıza çıkan en temel çalgıyı görüyoruz. Aslında bütün kuzey ülkelerinde işte Finlandiya'da Kantele gibi çalgıların ailesinden geliyor. Biraz gitara benzeyip biraz da kanuna benzeyen bir e, tarzı var. Dokunmadığım için size tarif etmem de pek kolay değil. Ama özgün bir e, yapısı var çalgının. E, rezonans kutusu da olduğu için derinlikli bir ses. İşte, e, santuru belki birazcık hatırlatan bir e, sound'u var. E, diyeceğim şu ki Bandura müziği, Bandura enstrümanı e, Ukrayna şehir müziğinin en temel e, çalgısı. E, hatta çok iyi biliyorum Kiev'i ziyaret eden arkadaşlarımdan biri e, ba bir bandura sanatçısının ki işte e, amatör falan değildi. E, sokakta verdiği konsere tanık olmuş ve onun bir e, albümünü almış. E, o da benim arşivimde başka bir şeyde durur. E, dolayısıyla e, son derece üstün bir seviyede e, icra düzeyi son derece yaygın önemli bir Ne diyelim e, popüler çalgı bir halk çalgısı Bandura Onların bir enstrümantal örneğini dinlettim sizlere bu üç albümde yani e, Ukrayna ulusal Bandura topluluğunun kaydettiği 3 albümde tabi e, Bandura topluluğuna eşlik eden büyük bir koro var o da e, topluluğun bir parçası ve tabii tek tek birçok solist var o kayıtlarda. Şimdi ee, Ulusal Bandura Topluluğunun Ukrayna Ulusal Bandura Top Bandura Topluluğunun 3 CD'lik albümünün 2 numarasından iki şarkı seçtim. <Gülüyor> Ukrayna turumuza Ukrayna Ulusal Bandura Orkestrası'nın, Bandura Topluluğu'nun şarkılarıyla başladık. E, kuşkusuz bu topluluk eski Sovyetler Birliği geleneğinin e, estetik değerleriyle e, biçimlenmiş ve e, o ikolün bir devamı olarak bugün e, hayatına devam ediyor. Sırada Forgotten Songs of Ukraine Ukrayna'dan e, unutulan şarkılar diye çevirebileceğimiz bir albüm var. E, daha çok Doğu Ukrayna yani Rusya etkisindeki müzikal geleneği barındıran Doğu Ukrayna e, şarkılarını bir araya getirmiş. Bu albümden üç tane vokal örnek dinleteceğim sizlere. Üçü de birbirinden hoş. Jechale mo oke oкр pasi He ale I'm sure. se pole dayo srete l'djevchela ve isla kozatenkaro zveseli l'djevchela ve isla kozatenkaro zveseli Ty da što ty kto tobi postehele. U dorozhi da postelenko, kto tobi postehele. U dorozhi da postelenko. A meni postehele. Zil'eçko da korineczko, A bit gole vogonki. Sinya da županina, Ty minne, dievcihinok, U dorozye, Дружим диткам дай подули Андрійку калачи шуб Андрійко спому да ні бою бою а я своє дитя дай Прикулишу пригойдаю. Само піду, трошки погуляю. Алілуї, люлі-люлі. Налетіли гулі, посиділи на воротях. Ой, червоненький чубутьох. А-а. Люлі-люлі, люлячки, шуковиї довірвечки, золотій більця. Prekolesu şu, prekolesu pregoydayu sama poydu pohulayu aaa aaa aaa aaa Evet değerli dostlar Ukrayna'da gezintimiz devam ediyor. Son parçamızın ninni olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki İngilizce tercümeleri yok albümün içinde. Ee, Ukrayna'dan unutulan şarkılar adında Forgotten Songs of Ukraine adında bir albüm de dinlediğimiz. Şimdi yine e, bu Kovina'dan yani Romanya sınırından e, sıradan enstrümantal müzik başlığını taşıyan çok hoş bir albüm var. Adından anlaşıldığı gibi enstrümantal örnekler ve e, yaşayan e, gerçek halk müziğini e, icra eden amatör müzisyenler ama aynı zamanda da son derece disiplinli çalan müzisyenler bu albümde yer almış. E, iki tane parçamız var. Birincisi biraz uzunca ama e, çok sıcacık melodiler olduğu için e, bunu kullanmak istedim. Yaklaşık alt dakikalık bir parça. Arkasında yine çok canlı bir şarkı. E, Dans savası var ve bu Kova, Romanya sınırında bu koyuna bölgesindeyiz. Ukrayna'dan şarkılar, danslar dinlemeye devam ediyoruz. <gülüyor> Kovina'dan sıradan enstrümantal müzik alt başlığını taşıyan harika bir albüm dinlettim sizlere. Ee, Bu Kovina bölgesinde devam edelim kalma. Bu da Sovyetler Birliği Devlet Firması Melody tarafından melodiye tarafından yayınlanmış iki e, albüm var elimde iki albüm bir arada e, kaydettim. Ee, Bu Kovina Songs Songs and Dance Ensemble. Eski tipik devlet topluluklarından biri. Ee, Tabi bu, bu kovina belgesinin bitip tükenmez folklorik zenginliğiyle beslenmiş. Ama aynı zamanda da e, Sovyetler Birliği orkestrasyon ekolüyle e, çalışmalarını sürdürmüş bir grup. Muhtemelen bugün artık çoktan yok. E, bu kovina şarkı ve dans ansambulundan Üç parça seçtim size. <Gülüyor> Підгай, підгай, та по Ой, підгай, підгай, та по підгай мене до дівчини тонкий голосочок. Залим мене до дівчини тонкий голосочок. Ой, Та ти руба, присталась недосередній ця корадо дуба. Приставай недосередній ця Ведь моя душа без твоей Evet, Ukrayna'dayız ve Romanya sınırındaki Bukovina bölgesinin şarkı ve dans ansambulundan ki Sovyetler Mirliği zamanından bir ansambul bu. E, eski bir plak. E, 80'li yıllarda yayınlanmış. E, Melodye firması tarafından. E, o plaktan 3 parça dinlettim sizlere. Şimdi yine yakın zamanda yayınlanmış bir albüm. 2004'te yayınlanmış. Troisti Müzik Prekarpatya başlığını taşıyor. Yani Karpatlara yakın bölgeden. Yine bu Kovina ile komşu. E, oradan size iki parça seçtim. Yine enstrumental e, bir önceki albüme benzer e, bir sound olan bir albüm ki zaten Karpatların Batı Ukrayna'nın genel sounduna çok yakın. Karpatlardan Kiev bölgesine başkentim bulunduğu Kiev bölgesine geliyorum ve şarkıcı Anatoly Rudenko'nun folklor grup Kiev'le birlikte kaydettiği bir albümden kısa kısa iki tane parça seçtim. Biraz da farklı bir e, sound. E, bu bölgedeki e, folklor gruplarında nefeslilerin önemli bir rolü var. Dinleyelim. Oyçoğurun da Вот тобі й Воду на мові водобожки, обвине молененькі. Ми так і паруваємо, так і паруваємо, воє молоденькі. Ми Я сінце не поїду, Ben horoju yarın dolaynoyu Doroshenko. Sevgili dostlar, Ukrayna'dan bahsettim sizlere ve geçen haftadan bu yana e, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde hem Batı'da hem Doğu'da dolaştık. Son topluluğumuz Enstrümantal Ansambul Zagraba. Zagraba topluluğu gerçekten çok dinamik, e, harika bir topluluk. Yine Karp Karpatlar'dan, Batı Ukrayna'dan son kez e, Ukrayna'dayız ve Zagraba topluluğuyla kapatıyoruz. Müzik Evet sevgili dostlar iki haftalık Ukrayna turumuzu böylece e, Zagrava tuplarının müziğiyle bitirmiş olduk. Ukrayna'dan daha çok şey var elimde e, zaman içinde aylar içinde onları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. E, bu arada küçük bir duyuru pazartesi gecesi 25 Şubat pazartesi gecesi gün gören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde Mahmur Ketencoğlu ve Balkan yolculuğu sizlerle buluşacak seyirciyle buluşacak. E, yolu, zamanı oraya düşenler, yolu düşenler, zamanı olanlar, e, müziğimizi merak edenler gelip dinleyebilirler. Ücretsiz bir konser e, Büyükşehir Belediyesi kültürel şey etkinliği olarak, Kültür Daresi etkinliği olarak. E, 25 Şubat pazartesi gecesi saat 20'de Erdem Beyazıt Kültür Merkezi gün gören. Evet program sonrasında 15 dakika telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşabilmeniz mümkün 15 dakika içinde ya da Facebook'lardan Twitter'dan ya da sayfamdan bir şekilde ulaşabilirsiniz. Mert'e teşekkürlerimi göndererek kapatıyorum. <gülüyor> Samăi șoară marjei, ne-săm spune naico când să vii. Samăi șoară marjei, ne hanın beyanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketancıoğlu <gülüyor>